E, gelmiş olmasıyla ilgili bir bilgiye sahip değilse bu insanın yine aklıyla Allah'ı bulacak kadar bir sorumlu vardır. Bulması e, ihtimali üzerinden efendim görevi vardır. Ama Şafii mezhebine göre diğer bazı mezheplere göre hayır derler. Onlar herkes İbrahim Aleyhisselam gibi e, bulmayabilir. Böyle bir e, teklif, teklifi mâla yutaptır. Onlar bundan muaftır. Onlar efendim e, cennete öyle gidecek olanlar diye söyleyenler de vardır. Ama biz Hanefi mezhebinin görüşünü efendim, söyleme durumundayız. Ben Hanefi mezhebinin mukallidi olarak söylüyorum. Emri bil maruf neyhi anil münker yapmamak yani iyiliği emretmeyip kötülükten sakındırmaktan dolayı helak olan kavim hangisidir? Değil mi? Lut kavmi. Evet. <gülüyor> ayet-i kerime var sure Bakara, Ali İmran'da da. Ali Âlim, İmran'da. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> ve tekun min ummetün yed'ûne ile'l khayr ve murûne bil ma'rûf ve en'evne anil münker. Evet, bu ayet-i kerimede bir topluk oluşturun diyor bir ümmet oluşturun sizden onlar Allah'ın yoluna sizi davet etsin ve Allah'ın yolunda emrolunanları size anlatsın ve yasak olanları da sizden kaçındırsın bu şekilde bir görev veriyor Cenab-ı Hak burada elbette ferdi bir görev var ama bir topluk oluşturmakla ilgilidir bir meslek oluşturmakla ilgilidir o görevi onlar yapacak, biz değil. Bu, bu açıdan da farz kifaye hükmü çıkar. Dolayısıyla e, farz kifaye hükmünde olan e, bir hüküm bu ayet göre e, ve bundan dolayı da bütün İslami cemaatler bu farz kifaye vazifesini yapmak için e, emri bil maruf, nehi anil münker, görevini yerine getirme durumundadırlar. Onun için bazıları işte tarikat, intisap, sünnettir, şudur budur Veyahut da mubahtır falan bu doğru değil. Onların her birerinin ayrı ayrı farz-ı yerine getirmektedir. Asla tarikatların yaptığı vazifeyi camilerde göremezsiniz. Camilerde olan vazifeyi efendim orada burada veya şimdi hadis ilmi gelişmiştir. Dolayısıyla inşallah okuyacağım. Evet <gülüyor> hadis ilmini efendim e öğreten insanların da olması farz-ı kifayedir bu devirde. Hafızların yetişmesi bu devirde yine farz-ı kifayedir. Askeri, imanlı askerin yetişmesi bu devirde farz-ı kifayedir. Hem bulunduğumuz bölge, coğrafi, jeopolitik bunu gerektiriyor. Hem de efendim, e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de e, sürekli e, ordular oluşturulmuştur. Evet. Evet, elbette her dönemde fitneci insanlar çıkacak. Elbette her dönemde e, Allah'ın dinine ve imanına karşı mücadele eden insanlar vardır ve bu e, bu şekilde devam eder. Yani yeryüzünde e, dini ilahiyi ayakta tutan cemaatlaşmaları yok etmeye kalkışmanız kendi kendinize efendim savaş açmanız demektir. İslam ile savaş açmak istiyorsanız. Var olan efendim cemaati yok etmeye çalışın. İşte en büyük savaş budur. Zaten insanlar kendi kendilerine zarar açmayı çok iyi bilirler ve biz de bu bundan uzak durmamız lazım. İslami cemaatlerin hepsinin doğru olması, islah olması, düzelmesi, efendim yerine onları yok olmasını istemek ee, daha sonra çok büyük pişman olacağımız hataları yapmış olmak demektir. Bu açıdan her cemaatin islaha söz konusu ise. Onu ıslah için uğraşacağız. Efendim ordumuz için de yine ıslah için dua edeceğiz. Ordu diye bir şey kalmasın. Yok olsun. Dünya barış olsun. Böyle laflarla bir yere varılmaz. Muhakkak <gülüyor> ordunun da ıslahı için. Efendim cemaatlerin, İslami grupların da ıslahatı e, için dua etmek lazım. Doğru olanı da budur. Müslümanlar bütün İslami cemaatın düzelmesi için dua edecektir devletin de görevi budur devlet e, herhangi bir tehlike arz eden e, cemaatler var ise onun ıslaha için uğraşır ve o hizmete karşı gelmez hiçbir hizmete hiçbir devlet karşı gelmez yeter ki hizmet olsun hizmet ediyoruz diye kalkıp devlet içinde devlet olmasınlar devlet içerisinde devlet olursa hizmet manasına gelmez bir devlet içinde iki tane devlet olmaz. Hele hele dış ülkelerin efendim istediğini yerine getirmek üzere bir gayret gösteriyorsa o cemaatlıktan çıkmış demektir. Artık cemaat değil devlet olma arzusu gösteriyor. Ona da elbette yok hep birlikte yok edeceğiz. Ya da istahya olacak. Bunun dışında bir yolda yoktur yani. Akıl bu manada hep birimizin aklı selim bunu kabul ediyor. Bunun dışında bir yolda yoktur. Hem kalkacaksın İslam düşmanlarıyla beraber olacaksın. Hem kalkacaksın, Türkiye'yi kötüleyeceksin. Ondan sonra da devlet olduğunu, devlet yapmak istediğini hepsini sen de rakip olacaksın. Kimse seni almaya Almanya'da olsa, başka ülkede, Avrupa'da olsa hiçbir insan böyle bir devleti kendi içinde barındırmak istemez yani. Hiçbir insan kendi vücudunda kanser varken tedavi olmak istemez mi? Herkes kurtulmak ister yani. Evet bakacağım şimdi. Özelden soru olanlara bir bakayım. Evet, benim benim benim tarafımda sizden gelen bir e, soru yok. Ama niye nasıl yok? Karanfil, çörek otu vesaire vesaire. Evet, çörek otu efendim üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in <gülüyor> Hadis-i şerif rivayeti var. Çörek otu ölümden başka her, her şeye devadır diye. Çörek otu insanı immün sistemini e, e, kuvvetlendiriyor. Yani insan dayanma gücü yüksel, yükselten bir e, efendim madde İnsan ilk önce dişleri falan sağlamsa diş kenarındaki diş kenarındaki hastalıkları gideriyor. Sonra beyne ulaşıyor. Ve beyinde büyük e, yararı var. <gülüyor> Vücudun her bir tarafına çöre oturun. Çok büyük faydası var. Karanfil bağırsaklardaki mikropları öldürüyor. Karanfil ağzın kenardaki mikropları öldürüyor. Ve karanfil beslenme kanallarını e, mide ve mide sonrası ayağa kadar bütün nereye gidiyor, gidebilse karanfilin çok büyük karan, karanfil kökünün faydası var. Evet. Hocam yazdım şimdi geldi mi? Utanıyorum sizden ama. E, e, bir dakika. Şimdi ben hiç senden hiçbir şey gelmiyor. Son, en son e, sayfaya. Hocam ben sen, yazıyorum ama e, devam mı? Evet ama bende görünmüyor. Peki skriner yazsa hocam olmaz mı? Evet, evet. Hocam ben, ben sıkarttan yapacağım. yazıyorum size. Palin şimdi. özelinden de yazabilirsiniz. Evet. Palin özelinden de yazabilirsiniz. Bazı ayetlerde kulak hocam, hırsızlığı palin yapan cinlerin... Hocam palin özelinden yazdım tarz bakmıyorsun. Yazdım iki defa hocam. Bahsedilmeyi ki olur Palin özelinden. Evet. Palin özelinden yazdıysam bakayım. Tamam oradan. Şimdi oldu. Neden devamlı... Söylemeyin hocam ya. Evet. tam tam inşallah. Ya, bu, öyle, bu zaten normal bu şekilde bir insanın isteğin olması normaldir. Ee, zaten helal yoldan olduğu zaman da bunun sorulmasına da ihtiyaç yok. Ee, herkes insan e, natur bir varlık, tabi bir varlık. Bu istekler de tabidir. Tabii ki aşırı olması doğru değil. Belli bir şekilde i̇şte yolu olasından öğrenmemiz olasından lazım. Bazı ayetlerde da yapar Evet sonra inşallah başka zaman özellikle onu yine konuşmanız gereken ölçüler içerisinde. Bazı ayetlerde kulak hırsızlığı yapan dinlerin, cinlerinin taşlanması hadisi. Evet evet bunu e, biliyoruz ve bu şekilde ayet kelime kerime var. Burada herhangi bir şekilde konuşulması gereken şey e, cinlerin belirli yere kadar ulaşabildiği ondan sonra onların varlıkları e, müsait olmadığı için or oradan öbür, öbür tarafa gidemezler bir e, takım cinlerin de e, bunların efendim, günahkar cinler, iman ehli ama günahkar, bunların biraz daha yukarıya gidebileceğini biliyoruz. Yani üçüncü kat semadan da öteye gidebilecek cinler var, insanlar gibi. Bunlar da iman ehli olanlar ve bunlar da haddini aşıp e, yukarılarda, daha yukarıya altıncı kata kadar gitmek istediklerini, oradan sırları, levh-i ulaşmasını önleyen e, melekler, onlar Yeryüzüne onları girip aşağı iterler ve onları efendim e, müsaadeli olmadıkları sırları almasını engel olurlar. Müsaadeli olmadıkları sırların almasını engel olurlar. Evet. E, gökyüzünde önce bu dünyamızın bulunduğu gezegenin, ee, efendim çok ilerisinde yani artık yıldızların bittiği tükendiği dediğimiz yerlerden sonra daha e, dünya tabakasının e, kainat tabakası diyelim ilk tabakası başlıyor. Ondan sonra kat be kat yukarı doğru yedi kat sema doğru gidiyor. Ve her bir kat diğer bir katın yanında küçücük bir ya on para gibi veyahutta da bir lira gibi falan görünüyor. Bu kadar küçük yani o kadar büyük mesafe var aralarında ve bu mesafe uzaklığından da küçük görünüyor ve ondan sonra kat ve kat devam ediyor. Her kat diğer bir kata böylelikle e, Sidrey Müntehaya kadar Arşu Anaaya kadar böyle devam ediyor. Oralara bu balıkların e, iman edenlerin ve bunların da peygamberi var, bunların da efendim e, komutanları var. Ve bunlar da kendi aralarında bir yere kadar çıkan, aynı Müslümanlar gibi çıkanlardır. Ve bunlar artık, onlar melek gibidirler. Evet, onların da bizim gibi. Nasıl bizde bazı peygamberler ins ve cinnin peygamberi ise, onların da kendi içlerinde peygamber olan melekleri vardır. O meleklerin isimlerini az önce söyledim. Bir kısmı üçüncü kat semadan aşağıya görevlidir. Bir kısmı üçüncü kat semadan yukarıya görevli melekleri vardır. Cin yap, cin'den yaratılmış. Dolayısıyla bu meleklerin isimlerinde az önce söyledik. Bunlardan süflü olan meleklerin padişahın birisinin ismi de meymundur. Dolayısıyla bunlar 12 tane bir tür melek var ve diğer diğer ise normal kendi toplumundan olan melekler var. Ayrıca da efendim saf ateşten yaratılmış olduğu için. Ateş belirli bir yerden sonra yukarıya gidemezler. Evet, kendilerinde ayrı peygamberi var ama bizim peygamberimiz de son peygamber olarak onların peygamberidir. şah Merdan, evet. Böyle bir duadır ve bu dua, duaların insan şeklinde getirilmiş olduğu için... E, <gülüyor> Bir, bayağı bir güçlü bir duadır. Hazreti Ali Efendimiz tarafından bu zamana kadar Ehli Beyt'in tarafından gelen bir dua örneğidir. Bizim peygamberimiz hatta bazı evliyalar cinlerin de evliyasıdır. Abdülkadir genelisleri bunların başındadır. Süleyman peygamber hem cinlerin de peygamberidir. Hem insanların peygamberidir. Ve bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de yine hem insanların hem de cinlerin peygamberidir. Evliyadan Abdülkadir gelen Hazretleri hem cinlerin hem de insanların evliyasıdır. Onların içinde de müritleri çoktur. Yeryüzünde var olan evliyanın içinde de bir kısım e, cinlerden, e, müritleri olan evliyalar halen vardır. Ve onların isimlerini duydukları zaman o hastanın üzerinden giderler. Ama onlar kolay kolay <gülüyor> insan suretine girmeden kendi varlıklarıyla o veliye gelirler. Eğer veli Kalbinde Allah ismi e, var ve de onlardan korkmadan durursa, onlar o haliyle geldiği anda üzerinde dolaşırlar. Ondan sonra gelirler ondan e, el alırlar, onun müridi olurlar. Eğer ki bu şekilde dayanamaz da korkarsa, o zaman ondan uzaklaşın, ondan el almazlar. Onun için birçok nakşilerde bu özellik yoktur. Bu özellikte olmayan nakşilerden el almazlar. Ama varsa nakşilerden bu şekilde... <gülüyor> tahminim o mezun durumunda da bu var. Yani onların <gülüyor> içinde de gelip böyle gelip yani onların içinde de gelip böyle gelip Kur'an dinlerle ve o büyüklerin e, mübareklerinde efendim e, etrafında dolaşırlar. Onlara kızan insanları gider saldırırlar. Evet. <gülüyor> Neyse bu kadarıyla fazlan Açık vermeyelim. Fazla sırları anlatmayalım. Başka da sorular yoksa bu kadar. Efendim, takıntı vesvesenin kaynağı psikolojik mi yoksa şeytan mıdır? <gülüyor> psikolojik sebep değildir. <gülüyor> Durumdur. <gülüyor> Onun için her zaman söylüyorum. Nasıl neden olmaz? Neden nasılın ile anlatılabilir? Ama neden ayrıdır, nasıl ayrı, ayrıdır? psikolojik bir ilimdir, nasılını anlatır ama nedenleri üzerinde bilgisi yoktur. Hiçbir psikolojik ya da psikoloji uzmanı neden üzerinde çalışmaz. Nasıl üzerinden nedene ulaşmaya çalışır çoğunda bildiğini zanneder ama fizik ve e, me, fizik ve metafizik ikisini de bilmiyorsa sadece fizik kurallarına göre bir neden aramaya çalışır ve <gülüyor> Bu, bulduğunu zanneder o da hep gör, görseldir görebildiği beş duyuyla tespit ettiği kaynaklardır bunun ötesine geçemezler onun için bunların vesvesenin kaynağının ne olduğu konusunda söyledikleri çok cüz'i şeylerdir beyinle ilgilidir beynin algılanmasıyla ilgilidir yaşanmışlıklarla ilgilidir dolayısıyla bunun ötesinde burada acaba o yaşanmışlar niye yaşanmıştır İlk yaşama yaşanmışlık neden olmuştur Bununla ilgili bilgi sahibi değildi çünkü fizik, fizik ötesi bilgilere inanmazlar. <gülüyor> dolayısıyla eğer ki her şey e, psikiyatriyle, psikolojiyle anlatılacak olursa, dinin bütün manevi sahasını inkar etmiş oluruz. Yani cin inkar edeceksin, şeytan yoktur diyeceksin, şeytan diye şeyleri, efendim, biz kafamızdan uyduruyoruz, biz kötü şeylere şeytan diyoruz, efendim, dolayısıyla Sosyolojiyle anlatacaksan kötü insanlardır bunlar, kötü insanlar hep kötü şeyi e, etrafta anlatırlar, onun için vardır. Sen yok dersen yok olur, sosyolojide böyle anlatılır. Dolayısıyla e, dinin gösterdiği, dinin e, metafizik ile ilgili bir şey söyleyemezler. Bu e, bunsuz bir tedavi hep yarımdır. Evet davranışlarda düzelme olur, hareketlerinizde düzelme olur ama içinizdeki vesvese yine bitmez. Vesvesenin temeli e, imandır. Vesvesenin e, temeli e, nursuzluktur. Vesvesenin temeli eğer ki nefesinizi tutun, kalbinize nurun, feyzin geldiğini düşünün ve kalbiniz tam manasıyla vücudunuzun her bir tarafına ulaşacak derecede nur ile dolduğunu düşünün ve bu şekilde 20 dakika durun. O vesveselerden hiçbir şey kalmayacaktır. Onun için rabıtayı inkar edenler aslında Tabii ve fıtri olanı inkar ediyorlar. Yani ayet, hadiste var. onları ispatı artık tartışma devam eder. Onda bitmez, tükenmez. Ama bir insan kafasına bir şey düşünmeye aldığı andan itibaren Sizler de şimdi bu adam ne diyor ki diyorsunuz? Bu adam neden konuşuyor ki falan? Şu anda beni dinlediğiniz ölçüde, ben de sizi düşündüğüm ölçüde birbirimize murabıt durumdayız. Bağlanmış durumdayız. Şu internet bunu efendim ispat ediyor. Sizler görsel olarak baka, bakarken beyin olarak da düşünüyorsunuz. Düşünen bir varlığız. Ve dolayısıyla bir alışveriş yapıyoruz. Bilgi alışverişi. Aynı zamanda o bilgi, e, informatik bilgiler hep enerji taşırlar. Enerji nurun bir önceki durumudur. Dolayısıyla her zaman birbirimizden alışveriş yapıyoruz. Eğer karanlık düşünceli insan ise karanlık alışverişi eğer iyi düşünen, aydın düşünen, herkesin iyiliğini isteyen bir insan isek o zaman nurun alışverişini yapıyoruz. Bunu inkar eden aklından olması lazım. Yani adam, akli dengesini bu efendim olmayan insanlar bunu inkar eder. İnsan bu kadar tabi olan şeye inkara kalkışması değil. Efendim diyelim işte Süreyi Tevbe'deki ayeti kelime ya askerle ilgili. Tamam asker de komutanı düşünmüyor mu? Düşünüyor. Komutan gelse ne yapacağım? Emrini yerine getirdim mi? Getirmedi mi? Komutan kimi düşün? O da devletin verdiği görevi yerine getirimi getirmi? Bunlar Bunların hepsi rabıta kökünden gelen bir görev, görevdir. Rabıta budur. Rabıta nedir? Rabdül kalbi illallah mukatu mazsimallah. Yani kalbi Allah'a tam bağlamaktır. Allah'tan başkasını emrini yerine getirmemektir. Kalbi Allah'a el ele el Allah'a demiş. Yani komutanlık da böyle asker çavuşuna, çavuş işte e, diğerine o ona ona komutana komutanda devletine bağlı. Hocam Allah rızası için şu o da abi, en son soruyu cevapla da ondan sonra gidersen git hocam şu en son soruyu cevapla hocam ya. Ee, hastalıklar sebep olabilir mi? Ee, insanların içine girip İnsanı gerek sözde, gerekse fiille günaha düşürmesi, küfre düşürmesi tabiri caizse delirtmesi mümkün mü? Evet. Bunlar hepsi mümkün olan şeylerdir. Dolayısıyla insan vücudundaki dayanma gücü, ayak koyma ve direnme gücü kırıldığı anda, vitamin olarak vücutta demir azaldığı zaman, bunların hepsi mümkün olmaktadır. Yani, Buna benzer, ben yazdığınız olduğu gibi e, okumak istemiyorum. Fazla e, konu dağılmasın diye. Efendim, e, bu gibi manevi hastalıkların hepsi söz konusudur. Vücudda ama bazı o zaman e, doktorların da tespit edebileceği bazı vitaminler yok oluyor. Çok aza düşüyor. Mesela normalinde e, genellikle bu hastalarda vücutlar e, 26 ya da 13 den aşağı olmaması lazım demir. Bu hastalarda 3'e kadar, 5'e kadar düşebilir demir. Demir düştüğü andan itibaren vücut her türlü savunma sistemi devre dışı kalıyor. Vücudun savunma sistemleri devre dışı kalınca vücuda her şey artık rahat rahat yönlendirebiliyor. O zaman ne yapacağız? Elbette vücudun beslenmesi, gıdası da hanedeler. Sağlıklı vücutta sağlıklı ruh olur. Vitamin 12 de iyi. vitamin 12 değil. vitamin 12'i fazla kullanmayın. Ee, ondan sonra demir vitamini. Demir vitamini hangisiyse demir vitamini kullanmanız lazım. Bu gibi hastalar sorun orada. Demir vitamini, vitamin D mi? Vitamin ee, işte Eisen diyoruz efendim. Ama hangi vitamin ben şu anda aklımda yok. Ee, bu vitaminler vücudunuzda önce gidin bir çek yaptırın. Vücudunuzda hangi vitamin eksikse ona bağlı vücudun tedaviye ihtiyacı var demektir. Doktorlara onun için gideriz. Yoksa metafizik hastalıklar için, arka planı metafizik olanlar için e, doktorların göndereceği beyin e, sinir hastalığı tedavisidir. Burada da genellikle uzun bir tedavi neticesinde bazı bulgular vardır. Ve bulgular da genellikle hep nasıl üzerindendir. Nasıl oluyor, ne yapıyor, ne şekilde, ne gibi... ve Arka planda da beyinle ilgili bazı yeni zamanda bir şeyler bulunuyor. Ama bunların hepsinin metafizik arka planıyla ilgili bilgi veren bulgular değildir. Nerede ne şekilde tahribat yapıyor oradan hareketli bir tedavi usulüdür. Kur'ansız tedavi ve o görünmeyen güçleri tedavi etmeden vücudun diğer bölgelerindeki tedavi imkanlarınız çok minimaldir. Bunlar müzikle veya buna benzer dualarla falan da yapılabilir. Güzel ortamla, güzel kokularla. Bunları hele hele e, e, İstanbul Türkiye'de, İstanbul'da Bakırköy'de yapılan tedavilerin birçoğunda e, Osmanlı'da eskiden yapılıyordu şimdi bilmiyorum. Ama güzel kokular, güzel ortamlarla efendim e, e, birçok hafiften ince ruhlu insanlar için hafif müzikler vardı. Tedavi, terapide kullanılan müzikler. Bunları da tavsiye ediyorum. Bunun yanında dua. Dua ile efendim birlikte. Kurban hocam son bir soru soracağım ondan sonra sizi rahat bırakacağım. Ben hamileliklerimde benim de demir eksikliği çok aşırı olduğu için ben sigara külüyle odun külü yiyordum. Bir de onları i̇şte, bulamazsam topraktan kili karp yiyordum hocam. Kil, kili biliyorsunuz tamam, değil aynen. mi? Ondan sonra da hastalarınız çoğaldı muhtemelen. Ondan evet da muhtemelen hastalarınız çoğaldı çünkü vücudun evet. direnci, direnci kalmadı. Ama onlar deneyin eksikliği insanlar onu yapıyormuş. Aynen, aynen. Onun için bütün bu manevi hastalıkların ön planda hastalandığı zaman en çok kaybı bunlardı, bu vitaminlerdi. Buna bağlı uzun süresi daha diğer vitaminler de vücutta eksik oluyor. <gülüyor> İman da sağlıklı vücutta olur, akılda, sağlıklı vücut. Öncelikle İslam da sağlıklı vücutta yaşar. Sağlıksız vücut sahibi insanlar veya kendisine bakmayan insanlar muhakkak e, vesvese olarak veyahut da kendine güvensizlik olarak veyahut çevreye saldırgan olarak bunlar İslam'da yeri yok. Bunlar Müslüman, bu böyle bir insan İslam'ı yaşayamaz. Ayrıca İslam'ın emirleri akıl sahiplerinedir. İslam'ın emirleri sağlıklı vücutta e, uygulanabilir, yerine getirilebilir imkanı. Böyle, bu başka türlü mümkün değil. Bu acıdan e, öncelikle sağlığımıza dikkat edelim, sıhhatimize dikkat edelim, iyi bir Müslüman olalım, İslam'ın güzelliklerini hep birlikte kendi vücudumuza, bedenimize bir barışık hale getirelim. Ondan sonra da çevrede iyi Müslüman örneği oluruz. Sabrımız bol olur, bilgimiz geniş olur. Bildiğimiz şey bize huzur verir. İnsanlar bize huzur verir, Kur'an bize huzur verir. Efendim Kur'an daha ne desin? Kur'an daha ne desin? Sen kendi vücuduna bakmıyorsun. Kendi evini temizlemiyorsun. Kur'an okunsa sen rahatsız olursun. Kazara birini cehenneme koysalar, cennetlik adam, orada efendim işi yok. Uymuyor birbirine. Kazara cehennemlik bir adamı cennete koysa o da orada rahatsız olur. Uymuyor yani. Onun için insanlar nereye gitmek istiyorsa ona göre davransın. Cennete gitmek istiyorsan o zaman cennetlik işleri yapacaksın. Cehenneme gitmek istiyorsan işte ateşin bol olduğu işleri yapacaksın. Nedir bunlar? Haram, zina, fuhuş vesaire vesaire. Yalan, iftira, dedikodu, kötü, kibirlenmek, olmadığın şekilde kendini büyük görmek vesaire vesaire. Bunların her birini efendim düşündüğümüzde insanlar bu dünyadayken cehennemini de cennetini de oraya gidecek odununu şimdiden bu dünyada hazırlıyor. Yoksa Allah kimseye zulmedecek değil mi? Allah zalim değildir ki herkese bir efendim cehennem hazırlasın. İlla oraya herkese sokmak istiyor falan. Hayır. İnsanlar bu kötülükleri yapıyorlar. İnsanlar bu kötü işleri istiyorlar ve Gitmek istiyorlar, yapmak istiyorlar. Bu kötülükleri insanlar yapmasa yeryüzünde fuhuş endüstrisi olur mu? Yeryüzünde kötülükler barınır mı? Kumarhaneler endüstrisi olur mu? Yani büyük bir endüstri. Paranın orada efendim en çok döndüğü yerler, kandırıldığı yerler, ailelerin efendim yıkıldığı, yok olduğu bir sürü israfların olduğu yerler buralardır. Aleyküm Yeni gelenler. Ben bu kadarıyla yetinelim bugün. Musa Allah razı olsun. Her zaman da bu kardeşimiz geldiği zaman bizim de işimiz bitmiş oluyor. Tam son sonuna dek geliyor. Olsun bakalım. Efendim. Uyuduğumda rüyamda birilerinin musallat olduğunu görüyorum ve uyandığımda bir yerlerim ağrıyor. Benden nasıl, bundan nasıl kurtulabilirim? <gülüyor> i̇şte. Evet bu soru şöyle oldu. Adam birisi demiş ki hocam bana şu TM işini bir öğret. <gülüyor> o da demiş efendim öğreteyim demiş yalnız falan gün gel 5-6 saat ya da işte 1-2 gün devam eder Devam etmiş ondan sonra öğrendin mi öğrendim. Ama hocam bir şey kaldı nedir demiş. Su bulamazsam ne yapacağım? Gibi oldu. Yani Bun canlattıklarımız hepsi bu sonucu soruda soruyu cevap vermek içindi. Ne yapacağız? Sabah kalktık, ayet-i Kürsi okuyacağız. Sabah kalktık, Felak'na okuyacağız. Sabah kalktık, efendim İhlas-ı Şerif okuyacağız. Sabah kalktık, Salavat-ı Şerif okuyacağız. Sabah kalktık, öğlene kadar la havle ve la illa illa bu duasını okuyacağız. Sonra efendim ee, çok fazla olduğu zaman tabi ki bazı tütsülerin faydası var Bunlar arasında defne yaprağı çitsü efendim e, buna benzer e, güzel çitsüle e, gece yatarken ya da akşam buna benzer güzel kokular güzel kokuların insan vücudunun damarlarını açtığını biliyoruz faydası vardır güzel manzaralar ara sıra spor dışarı gidin dolaşın yani evde devamlı oturan adam tabii ki hasta olacak. Gidecek, dolaşacak. Biraz temiz hava, güzel manzara insan vücudunu rahatlatan işte ve biraz da spor, yürüyüş sporu gibi sporlar daha kim ne şekilde yapıyorsa bunun faydası var. Her türlü hareket, e, harekette bereket var. Sağlık bakımında gidersin, dolaşırsın, hareket edersin, dolaşırsın. Dolayısıyla burada bir bereket var. Nasıl bir bereket var? Vücut mekanizması bereketleniyor hareketi geçiyor Mesela bir bir kardeşimiz demiş gökyüzünü izlemek